Zeylül hubab. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir Allah'a hamd, medh, senalar ederiz ki şu alemi kebir onun icadıdır ve insan denilen şu küçük âlem de onun ibdâıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı, diğeri sıbgasıdır. Biri nakşı, diğeri zînetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahlûku, diğeri masnûudur. Biri mülkü, diğeri mülküdür. Biri mescidi, diğeri abdidir. Evet, bütün bu şeyler edzasıyla beraber Allah'ın mülkü ve malı olduğu icazvari sikke ve mühürleriyle sabittir. Allahumme ya kayyume'l ardı ve semai, inna neşheduke ve cemî' masnûâtike وجميع خالقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك أرسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم عليه كما يناسب حرمته وكما يليك برحمة وعلى آله وصحبه أجمعين إِلَمْ أَيُّهَا العزيز her kim kendisini Allah'a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. İlem ey <gülüyor> Yuhelaziz, Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edilebilir. Evet, bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede yemeklerde vesaire şeylerde israf edemez. İlem eyühel aziz. Gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar, gözleri önünde buka gelen gayri mahdut hususi haşr neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde kıyamet ikbrayı ve haşr-ı umumiye'yi nasıl istirhab ediyorlar acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr-ı neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumiye'yi istibad eden sıkılmaz mı eğer onlar şuhudi bir yakîn ile haşr-ı umumiye'yi görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küreyi arz bahçesine girsinler Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri o mahlukat-ı latife evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki ne aynıdır ve ne de gayri keyfiyeti gösterir acaba semerattaki bu vaziyeti gören haşrı istibad edebilir mi ve keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla tebesümleriyle arzı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle, o kuru ağacı acı bir vaziyete ve hayattar antika bir şekle koyan kudreti ezeliyeye haşr umumi ağır gelir mi? Haşa, bu latif, nazik, masnuatı, o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir, fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. İlem Eygühhel Aziz. Kur'an-ı mucizül beyanın her bir suresi, bütün Kur'an'ın münderecatını icmalen ihtiva ettiği gibi, sair surelerde zikredilen makasıt ve mühim kıssaları da tazammun etmiştir. Bundaki hikmet, Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir kısmını veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur'an'ın hepsini okumaktan hasıl olan sevaptan mahrum kalmamasıdır. Evet, mükellefin arasında bulunan ümmîler ancak bir sureyi okuyabilirler. İcazı Kur'an onları da tam sevap kazanmaktan mahrum etmemek için bu nükte-i icaziyeyi takip ederek bir sureyi tam Kur'an hükmünde kılmıştır. İ'lem eyyühel aziz, maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebâin olan bir tasarruf eden bir zatın o çokluğun her birisiyle bizzat mübaheret ve muahalesi lazım değildir. Evet, asker neferatı arasında bir kumandanın tasarrufatı, tanzimatı ancak emir ve iradesiyle husule gelir. Eğer o kumandanlık vazifeleri ve işleri neferata havale edilirse, her bir neferin bizzat mübaheret ve hizmetiyle veya her bir neferin bir kumandan kesilmesiyle vücut bulacaktır. Binanaleyh Cenab-ı Hakk'ın mahlukatındaki tasarrufu yalnız bir emir ve irade ile olur, bizzat mübaşereti yoktur. Şemsin kainatı tenvir ettiği gibi. İlem eyhel aziz. Önemli. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temuru merres ayetini okuyor. Sefini arz süratle yürürken dünyanın meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünürsün. Binaen aleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefsi emmarem sana tabi değilim sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden fatırı hakimi zulcelale abd olurum. ve keza kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya hayat dağları arasında açılan uhtut ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendiferine bindirerek ebedül abat memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden Halikü Rahmanur Rahim'den meded istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittiaz etmem. Ancak küreyi arzı harekete getiren felek çarklarını durdurma ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbül Zülcelal'e dualarımı niyazlarımı arz ve takdim ediyorum çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Ve keza kalbime vakı olan en ince en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin müyul ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebediyeti vermeye kadir olan zat akdesten maada kimseye ibadet etmiyorum evet dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir aciz değildir bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahvül eder. Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. Vücut ademe inkılap eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezayiz günahlara tahvül eder. Evet, onun marifeti olmazsa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Bekâ bela olur. Kemal heba olur, ömür heva olur, hayat azab olur, akıl ikab olur, amal alama inkılap eder. Evet, Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğunu iman ve izan ile olur. Evet, kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir dairede İnsanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar bir iktidar vermiştir. Ferşten arşa ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet, Kul ma ya'beu bikum Rabbi laula duaa'ukum ayeti kerimesi bu hakikati tenvir ve ispata kâfidir. Öyleyse çocuğun eli yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi apt de acz ve fakriyle Rabb'ına iltica eder ve Halık'ından ister. İlem eyühelaziz, eşyada görünen nev'i ve ferdi vahdetler sanideki sırrı vahdetten neşet etmiştir. Çünkü kuvvet dağılmıyor. Bir kısmına çok, bir kısmına az sarfedilmekle, kudrette kuvvetin tecezzi ve inkısamı olmuyor eğer vahdet olmasaydı, kudretin yaptığı sarfiyatta tefavüt olsaydı, masnuatta da tefavüt ve intizamsızlık olurdu. Demek, kudretin vahdetle beraber masnuata yaptığı tasarrufu, şemsin tenviri gibidir ki, bir şems-i vahid, cüz ve küllü, bila tefavüt, her şeyi ziyalandırdığı gibi, tecellisiyle de her şeyin yanında mevcuttur. Binaenaleyh, Mümkenat dairesi efradından tevziif edilen miskin, camit, meyyit ve ismi Nura Mazhar Şems'te sırrı vahdet sayesinde bu kadar intizamlı tasarruf olursa Şems-i Ezeli, Sultan-ı Ebedi, Kayyumu Sermedi, Vacibül Vücud, Vahid-i masnuata tasarrufu nasıl olacaktır?